Oku billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, İslam medeniyetinin çocuklarına bir zamanlar Sahibul Vakt anlamında i̇bn Zaman deniyormuş. Sahibul Vakt, kelimeyi anladınız zaten, zamana sahip olma manasını taşıyor. Zamanın hakimi oldukları için, zaman onları savurup bir yerlere götürmedikleri için, zamanın hakkını ödedikleri için, zamanlı yaşadıkları için takvimli yaşadıkları için geçmişleriyle gelecekleri arasında sağlam bir bağ kurdukları için İbnü'z Zaman deniyormuş. Ama ne yazık ki öyle bir hale girdi ki İbnü'z Zaman olanlar yani zamanın çocukları olanlar zamane çocuklar oldular. Artık zaman ne getirdiyse ...gündem ne söylediyse ona göre şekillenen çocuklar, ona göre şekillenen insanlar oldular. Tekrardan medeniyetimizin o asli haline dönmek istiyorsak... ...bu i̇bn Zaman ifadesinin üstünde gerçekten biraz durmamız gerekir. Şu anda da böyle bir fırsat var elimizde. Şu içinde bulunduğumuz günler miladi olarak... Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin doğum günleri, hicri olarak da inşallah pazarı, pazartesiye bağlayan gece, Mevla'nın en büyük ikramiyesi olan üç ayların başlangıcı. İki güzellik denk geldi. Bazı cahillerin dediği gibi ben demeyeceğim, bu sene kurban yine hacca geldi demeyeceğim. Ama iki güzellik bu sefer gerçekten, Güzel denk geldi elhamdülillah. Bir taraftan miladi olarak kutlu doğumun o güzel meltemi, bir taraftan da hicri olarak üç ayların başlangıcı adına bir güzellik. Allah bu ikisinden de bizi ziyadesiyle inşallah istifade ettirsin. Çok önemli fırsat bunlar. Değerlendirmek, hakkını ödemek, içini doldurmak, Gelen günlerden istifade etmek sadece etmekle kalmayıp ettirmek hepimizin üzerine bir yükümlülük. İnşallah biz böyle güzel ikramları görüp de bu ikramları görmemezlikten gelen nankörlerden olmayız. Madem bunları bize lütfeden Rabbul Alemin olan Allah'tır hakkıyla bir şekliyle istifade edip ...ettirmeye çalışmak da o Allah'ın kulları olarak bizlerin üzerine bir yükümlülüktür. Kutlu Doğum Meltemini şu memlekette en üst düzeyde yaşıyoruz. Arızalar yok mu? Var. Ben arızaları şimdi size anlatmaya başlasam dakikalarca bir şeyler anlatmak isterim. Arızaları acaba konuşmamız mı lazım? yoksa arızaları fiili olarak güzellerini ortaya koyarak onarmamız mı lazım? Bu da önemli bir şey bizim karşımızda duruyor. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, şu 80 milyonluk memlekette dahi, güya nüfus kağıtlarında %99,5 Müslüman olduğu yazılı olan bir memlekette dahi, halen Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam, Kendisi için ne anlam ifade etmediğini bilen binler var. Korkuyorum milyon demeye ama binler var diyeyim ki siz o binlerin artık kaç tane sıfırıyla hesap edersiniz bilmiyorum. Dün biz kahraman Karaman Ermenek'teydik biliyorsunuz yakın bir zamanda bir maden kazası oldu orada. Oradaki ailelere, oradaki köylülere bir taziye gidelim dedik, oraya gitmişken. Elhamdülillah o acıları paylaşma adına, o sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında adımlar atmaya çalıştık. O köylülerden bazılarına özellikle ben sordum, kutlu doğum diye bir gündemleri var mı yok mu diye. O maden kazasında bir oğlunu ve damadını kaybeden yaşlı bir teyze, Kutlu doğumun ne olduğunu da bilmiyor. Kendisi duymuş, onu müftünün doğum günü zannediyor. Ve komşularını böyle bir doğum gününe davet ediyor. Bu bizim acziyetimiz. Gerçekten ben o insanlara söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Biz halen bu manada yapılacak hizmetleri koca koca salonlar tutalım, şov yapalım, gösteriş yapalım... Kürsülerden işte yaldızlı sözler söyleyelim, bir iki tane de ilahi söyleyelim, gelen gidene de bir gül dağıtalım. Oldu bitti. İşte biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumunu, kutlu doğumunu ihya ettik. Böyle mi acaba? Bu kadarıyla mı acaba? Acaba tebliğ dediğimiz mesele ne zaman biz Türkiye'deki Müslümanların gündemine aynen 6. asırdaki gibi o tebliğ kahramanlarının yaptığı gibi girecek. Yani hiçbir riyaya, hiçbir gösterişe, hiçbir şova bulaştırmadan kapı kapı gezip Allah'ın dinini anlatma adına gayreti biz ne zaman ortaya koyacağız? Halen biz tebliğ dediğimiz şeyi kendi nefsimizin hoşuna giden şeylerle sınırlandırıyoruz. Onun içindir işte bakın. Bu kadar büyük nimete rağmen halen biz istenilen oranda bu memlekette İslam'ın yaşanması ve yaşatılması noktasında kaliteli Müslümanlık dediğimiz ashab-ı kiram efendilerimizin standardında bir İslam'ın yaşanması noktasında bir şeyler yapamıyoruz. Çünkü biz bu manada öze dönmek zorundayız. Eğer bu manada bir şeyler atmazsak adımlar, Yarın öbür gün bu salon malum meselelerinde ateşi sönecek. Eğer biz zeminde bu konuda bazı adımları atmazsak birkaç sene sonra çok daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Onun için ben yüreğimde olan bu yangını sizlerin de yüreğine akıtmak istiyorum. Ne olur gelin şu aziz İslam'ı artık ciddiye alalım. Vallahi din ciddi. Vallahi Rabbimiz ciddi, vallahi kitabımız ciddi, vallahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ciddi. İşin alaya gelir, basite indirgenir hiçbir durumu yok. Yarın bir sonraki nefesimiz için hiçbirimizin garantisi yok. Bu kadar nimeti bize bahşeden Rabbimize rağmen biz onun dinini yaşama ve yaşatma konusunda ızdırabı yüreğimizde derinleştirmezsek ve bu halde gidersek Rabbimize sizi bilmem ama vallahi benim ödüm kopuyor billahi benim ödüm kopuyor ben yarın nasıl hesap vereceğim onu bilmiyorum onun için istiyorum ki şu mecliste bulunanlar şu anda bu sese kulak verenler meselenin ehemmiyetini anlasın ve bu işin ehemmiyetine uygun bir biçimde bir kametle İslam'ı yaşatma noktasında elbette ki öncesinde yaşama noktasında gerekli adım neyse onu atsın Allah önce bana sonra da sizlere attırsın bizi şu kadar nimetin içerisinde yatanlardan etmesin rehavete kapılanlardan etmesin azıcık ben zekatına razıyım sahabenin tebliğ aşkının zekatını Allah bana nasip etsin size daha fazlasını nasip etsin bu konuda farklı bir kametin sahibi olarak şu aziz İslam'a hizmet noktasındaki aşkımızı heyecanımızı inşallah ziyadeleştirsin aziz kardeşlerim aslında iman ahlakını konuşacaktık ama bugün önemli bir konuya Biraz ara vererek iman ahlakı derslerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu sene kutlu doğumun üst başlığı güzel bir başlık. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama hukuku ve bunun ahlakı. Ben de öteden beri zaten bu konuda size bir ders yapmak istiyordum. Madem her taraf aynı meseleyi konuşuyor biz de aynı meseleyi konuşalım. Biz de biraz farklı çerçevesinden farklı veçesinden konuşalım. Ama inşallah bir dahaki ders tevhid kavramı üzerinden yine iman ahlakı yürüyüşümüze devam edeceğiz. O konudaki derslerimizi nihayete erdirene kadar. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde birlikte yaşama ahlakı ve bunun hukuku ya da hukuku ve bunun ahlakı. Böyle bir başlığı konuşur konuşmaz iki önemli kavram karşımıza çıkıyor ki bu muhteşem ahlak dersleri boyunca da siz bu iki tane önemli kavramı benden çok duydunuz. Onlardan bir tanesi hukuk bir tanesi de ahlak. Bir Müslüman'ın dünyasında olması gereken en önemli iki kavramdan konuşuyoruz. Müslüman kimdir diye sorulursa aslında şöyle bir cevap. Yanlış bir cevap değil. Hukuklu insandır. Hukuka ayet eder. Hukukun üstünlüğüne inanır. Hukuk ne isterse o isteği ortaya koyma adına da gayret içerisinde olur. Ancak hukuk meselesi nedir? Bu net bir biçimde anlamalı. Aslında hukuk dediğimiz şey Allah'ın varlık alemine yazdığı bütün haklardır. Bu haklar farklı farklı şekilde ceryan eder. Biz biraz sonra biraz detaylarına gireceğiz. Ancak biz bu dersi şöyle bir serlevha altında anlamaya çalışacağız. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Böyleyiz değil mi? Böyleyiz. Bu serlevhanın üç temel mesajı var aslında. Bir, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. İki, Hepimiz bir gemiyi andıran dünyada yaşamak zorundayız. Üç, hepimiz birbirimizin hukukuna dikkat etmek durumundayız. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız der demez bu üç tane önemli mesaj da karşımıza çıkıyor. Aslında ben hepimiz aynı geminin yolcularıyız ser Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisinden bir kıssasının üzerinden aldım. Kıssa diyeyim ki daha iyi anlaşılsın. Nasıl ki Kur'an mesajlarını bize vermek için bazen kıssalar kullanır. İşte Ashabı ı Uhdud, o kıssalardan bir tanesidir. Ashabı Kef o kıssalardan bir tanesidir. Res halkı mesela Kur'an'ın anlattığı... Kıssalardan bir tanesidir. Fil hadisesi o kıssalardan bir tanesidir. Onlarca Kur'an mesajını muhataba ulaştırmak için kıssalar anlatır. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de aynen Kur'an'ın kullandığı bu yöntemi kullanır. Bazen ashabla beraber oturduğu zaman şöyle bir girer söze. Sizden öncekiler içerisinde şöyle bir topluluk vardı der. Başlar bir şeyler anlatmaya o anlattığı şeyin üzerinden de çok önemli mesajlar verir. Biraz sonra size anlatacağım gemi kıssası, sefine kıssası da yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aynı özellikte yani yine mesajı öncelleyerek onun üzerinden bir şeyler vermek isteyerek Anlattığı kıssalardan bir kıssadır. Onlarca hadis kitabımızda geçer. Başta Bukhari'de var, Müslim'de var, Nesa'i'de var, var da var. Birkaç hadisi nakleden sahabe efendimiz var. Onlardan bir tanesi de kendisi küçük ama çok büyük işlerin altında imzası bulunan Numan İbni Beşir isimli Allah Resulü ve vesselamın terbiyesinde yetişmiş. Çocuk sahabi ama sonrasında gençliğinin zirvelerinde o çocukluktan aldıklarını farklı bir biçimde ümmete bir şekliyle naklettiren birisi. Onun aktarımının üzerinden ben size aktaracağım. Ama Numan bin Beşir demişken önemli bir özelliğine dikkatlerinizi çekmek isterim. Numan bin Beşir der demez babası sahabi, annesi sahabi. Anna annesi sahabi, dayısı sahabi, amcası sahabi, kız kardeşi sahabi dediğimiz bir şahıs, bir sahabi demiş oluruz. Asr-ı saadet dünyasında böyle bir bağı ikinci biri bir daha tesis etmiş midir bilmiyoruz. Ama böyle bir özelliği Numan bin Beşir'in üzerinden görüyoruz. Babası Beşir İbni Sa'd. Siz onu akabe biatlarından duyarsınız. Siz onu Beni saide sakifesinde ensarın temsilcisi olarak ilk önce Hazreti Ebu Bekir'e biat eden birisi olarak görürsünüz. Annesi Amre binti Revaha asr-ı saadetin farklı isimlerinden bir tanesidir. Amcası anneannesi Kepşe binti Vakit. Dayısı hepinizin çok iyi tanıdığı Abdullah İbni Revaha, amcası Simak İbni Sad, kız kardeşi Ümeyme Binti Beşir. Böyle biri. O insan, o büyük insan, o küçük ama büyük işlerin altında imzası olan insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan tam 124 tane hadis bize naklediyor. Bazılarını bizzat Efendimiz'den duyarak. Bazılarını sahabiden duyarak sahabinin sahabiden nakli biliyorsunuz hadis ilminde bilinen bir şeydir. Bunu da yaparak 124 tane hadis bize rivayet ediyor. Efendimizden bizzat duyduğu ve bize naklettiği hadislerden bir tanesi din dediğimiz o temel binanın bir ayağını oluşturuyor. Hangi hadis o hadis? Hüküm hadisi. Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisi arasında olanlar şüphelilerdir. Şüphelileri terk etmek o kişinin dininin kemale ermesinin vesilesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bizzat duyarak naklettiği hüküm hadisidir bu. Yine sorumluluk hadisi diye bildiğimiz müminler bir bedenin parçaları uzuvları gibidir. Hadisini de alem onun lisanıyla onun vesilesiyle duyar. En hayırlı nesil olan sahabenin değer ve kıymetini bize öğreten o meşhur rivayet de yine onun rivayetidir. Bunun gibi 124 tane rivayetin her biri bir farklı. Onun anlattığı gemi kıssası. Ben hadislerdeki ayrıntıları da birbirinin içerisine mecl bir kıssa olarak size anlatmak istiyorum. Onu anlatayım ki. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Serlevhasının bize vermek istediği mesaj daha net bir biçimde anlaşılmış olsun. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden öncekiler içerisinde bir topluluk bir yolculuğa çıkmak için bir gemi satın aldılar. Gemi iki kattan oluşuyordu. Aralarında kura çektiler. Bir kısmı geminin üst katına yerleşti. Bir kısmı alt katına yerleşti. Nehre açıldılar ve gitmeleri gereken menzile doğru yürümeye başladılar. Yolculukları boyunca geminin üstünde olanlar kolay bir biçimde su kovalarını aşağıya doğru sarkıtıyor, sularını çekiyor rahat rahat içiyorlardı. Ama geminin altında olanlar böyle bir imkana sahip olmadıkları için Üst kata mecburen çıkıyorlardı üst kattan su kuyularına su kovalarını daldırıyorlardı nehre çekiyorlardı sularını bir daha taşıyarak aşağı kata götürüp su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bir müddet böyle yaptıktan sonra alt kattakiler dedi ki ya bu zahmete niye katlanalım şöyle geminin altından bir ufakıcık delik delelim. Rahat rahat kendi sularımızı oradan alalım. Ellerini aldılar birkaç tane keser balta artık neyse geminin altına vurmaya başladılar. Üst kattakilerin bazıları alttaki sesleri duyuyorlar. Duyuyorlar ama hiç oralı değiller ne de olsa biz üst kattayız diyorlar. Ama o üst katta olanlardan bir tanesi yaşlı birisi bir anda merak etti geldi aşağıya baktı ki İnsanlar oturmuş halka olmuş geminin ortasından bir delik de açmaya çalışıyorlar. O yaşlı zat dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Onlar da niçin o deliği açtıklarını söylediler. Yaşlı zat dedi ki sakın ha eğer bunu yaparsanız gemi su alır hepimiz boğulur gideriz. İyisi mi gelin yardımlaşalım. Biz size üst kattakiler olarak. Su ihtiyaçlarınızı karşılama noktasına size yardım elinizi elimizi uzatalım. Siz de gemiyi el sürmeyin. Biz de böylelikle varacağımız menzile güzellikle varalım. Böyle bir yardımlaşma oluşturdular. Birbirlerinin su ihtiyaçlarını el birliğiyle karşıladılar. Gemi de böylelikle selametle yoluna devam etti ve varacağı yere vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Anlattığı bir kıssa bu. Bir varmış bir yokmuş değil. Geçmiş ümmetlerden bir kıssa olarak peygamber diliyle bize anlatılan bir kıssa. Çok önemli şeylere dikkat çekti Efendimiz aleyhisselatü vesselam. O çekilenlerden birkaçını ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ne dedi bu kıssa bize? Bir, hepimiz aynı geminin içerisinde yolculuk yapmaktayız. İki, Bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. Anlaşılıyor değil mi? Mesaj çok net. Yani bazılarımız Allah ikram vermiştir. Farklı nimetler üzerimizdedir. Bazılarımızı mahrum bırakmıştır. Veren o vermeyene niçin vermeye vermedi diye hesap sorma var mı? Bütün mülk onun. Onun için bazılarımız üst katlarda, bazılarımız aşağılardayız. 3 Geminin hangi katında olursa olsun Yapılan yanlışlara müdahale etmek zorundayız. Öğreniyor muyuz bu kıssadan? Öğreniyoruz. 4. Burası çok önemli. Yine Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz bir nokta. Sadece yanlışları engellemek yetmez. Alternatif yollar ortaya koymak durumundayız. 5. Tedbirler almazsak geminin batması kaçınılmaz olacaktır. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevami'ül Kerim olarak bize bir kıssa anlattı. Biz bu kıssanın içerisinden bu mesajlar aldık. Başka şeyler de alınabilir. Gerçekten işin başka boyutları da var. Mesela Buhari'de geçen hadiste... Hadisi aktarırken Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın hudutlarını koruma konusundaki hassasiyet noktasında bir dikkat çekme vardır. Dolayısıyla başka taraflardan okuduğunuz zaman o kıssayı başka mesajlar da almak mümkündür. Ama bugün bizim asıl meselemiz birlikte yaşama hukuku olduğu için meseleye bu çerçeveden bakıyoruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu söylediklerimin üzerine... Bir başka hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakara suresinin 27. ayeti Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlardan bahseder. Allah bazı bağların birleştirilmesini emretmiştir. O ayette de ifade edildiği gibi o bağları koparanlar fasık olmuşlardır. Biz Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman bu bağların neler olduğunu görüyoruz. Bu bağları koparanların da hepsinin fasık olmadığını da görüyoruz. Dikkat edin. O bağları koparanların durumuna göre hükümlerin değiştiklerine de şahit oluyoruz. Nasıl? Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları tembelliğinden veya gafletinden dolayı koparan fasık olur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları... Menfaatinden veya nifakından koparan münafık olur Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları küfründen veya in inkarından dolayı koparan ise Allah korusun mün münkir olur kafir olur bu kadar net Allah bu konuda bize çok önemli şeyler söylüyor öyleyse eğer bu bağlar neler? Kur'an'ın içerisinde bu bağların bütünlüğü çerçevesinde onlarca mesele sayılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunları farklı bir biçimde bize izah eder. Mesela akrabalık bağları bu bağlardan bir bağdır. Sıla-i Rahim biliyorsunuz o dersleri hatırlayın koparana nasıl bir karşılık verildiğini bizzat Efendimiz söylüyordu. Komşuyla komşu arasındaki bu bağ, bu bağ da Allah'ın istediği bir bağ mı korunmasını? Evet. Eğer işse ortam zeminde bir işli işçilik varsa, işverenlik varsa, ticaret varsa, ondan dolayı do dolan, doğan bir bağ var. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı vardır. O hakların korunması üzerine bağlar vardır. Ve ilah ahir bunları uzatın, birçok bağdan bahsedebiliriz. Biz bütün bu bağları tek tek ele almamız mümkün değil. Ama biz şunu yapabiliyoruz. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağlar dört başlık altında toplanır. Nedir bunlar? Allah insan bağı. İnsanın kendi nefsiyle olan bağı, insanın başka insanlarla olan bağı, insanın eşyayla, kainat ile, evrenle olan bağı. Dört tane bağ tekrar edeyim mi bir daha Allah insan bağı insanın kendi nefsiyle olan bağı insanın başka insanlarla olan bağı insanın kainat ile olan bağı bir yerde bağdan bahsettiğiniz zaman hukuktan bahsetmeniz lazım. Çünkü ne dedik mümin hukuklu insandır hukuktan bahsettiğimiz zaman aynen dört tane bağın dört tane hukuk olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz hukukullah hukukun nefs hukukul ibad hukukul eşya dört tane bağ dört tane hukuk Allah'ın hukuku hukukullah hukukun nefs insanın kendi nefsiyle olan hukuku hukukul ibad İnsanın başka kullarla yani kulların birbirleri arasındaki olan hukuku hukukul eşyada kainat ile olan hukuk. Bu hukukların hepsini böyle uykulu uykulu bana bakarsanız ben nasıl anlatacağım? Biraz dirileceksiniz ki ben anlatabileyim ama hepsini anlatmaya benim niyetim yok. Zorlamayacağım sizi artık yaz gelmiş vücut rehavete kapılmış Şimdi ben biraz sizin uykularınızı kaçıracak şeyler söyleyeceğim birazdan o ayrı bir mesele ama şimdi biraz sonra söyleyeceklerimi de almak için bir kendimize gelelim. Bu dört tane hukukun aziz kardeşlerim yine bizzat peygamber örnekliğinde şunu hiçbir zaman unutmayın Sadîn'in o sözü harika bir sözdür. Ne gam o ümmete ki onların gemilerinin kaptanı Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem bizim gemimizin kaptanı o başkalarının kaptanı başka olabilir biz güverteyi ona teslim etmişiz elhamdülillah ona da teslim olmuşuz şimdi onun örnekliğinde bu dört tane hukuka baktığımız zaman bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler üzerinden dört hukukun dört tane kavram üzerine bina edildiğini görürüz. Nasıl? Hukukullah hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İhsan. Hukukun nefs hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İrade. Hukukul ibat, hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İsar. Hukukul eşya hangi kavram üzerine bina edilmiştir? İkram. Açalım biraz. Allah hukukunun üzerine bina edildiği kavram ihsan. Nedir ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ona ibadet etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O seni görüyor bilincinde yürümendir. Eğer sen Allah'la böyle bir bağ kurarsan, Tesis etmen gereken ve koruman gereken ilk bağı doğru bir düzlemde korursun. İnanın ki Allah ile olan bağ eğer doğru tesis edilirse zaten o üç bağ kendiliğinden düzelecektir. İşin zemininde Allah ile insan arasındaki bağ var o da ihsan üzerine kurulursa orada Allah kaygısı her kaygının önüne alınırsa Allah'tan başka hiçbir şeyden bir şeyler beklenmezse bu manada alınacak olan farklı bir bilinç olacağı için o bilinç bizim diğer bağlarımızı da otomatik olarak etkileyecektir. İkincisi neydi? Hukukun nefs. O hangi kavramın üzerine bina edildi? İrade. İrade nedir? Tarifini vermeyeyim. Bununla alakalı olan kısmını söyleyeyim. Allah'ın sana emanet ettiği bu bedeni, bu canı... Onun istediği gibi kullanma kudretidir. Burada bizim iradeyi kullandığımız anlam bu. Allah sana bu bedeni vermiş mi? Vermiş. Bu gözü, bu eli, bu kulağı, bu dili, bu ayağı hepsini veren o mu? O. Ne yapman lazım? Verenin yoluna harcaman lazım. Öyleyse eğer gelip bana ayrıca sormana gerek yok. Televizyonun karşısına 4-5 saat oturmanın hükmünü. Sen orada sana emanet edilen o bedeni sana emanet edenin yolunda değil başka yolda harcadın. Orada zaten arıza çıktı isle izlediğin çok iyi şey şeyler olsun o meselenin ayrı bir boyutudur. Burada önemli olan sana emanet edilen bu bedeni emanet edenin istediği. Onun istediği doğrultuda kullanabilmendir. İşte onu ortaya koymak kudretine irade denir. Üçüncüsü neydi? Hukukul ibad. O hangi kavram üzerine kuruldu? İsar. Nedir İsar? Hep söyledim. Ömrüm yettiğince de söyleyeceğim. Çünkü bu önemli bir hedef. O hedefe varmaya çalışacağız. Yaşamak için yaşamak değil. Yaşatmak için yaşamak. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Mümin tarifini yaparken ama dikkat edin İsa'r o tarifin üstünde bir tarif. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam işi onunla başlattı o en alt zemin ama onun da üstü var. Kendin için istediğini başkası için istemek işin bidayet noktası. Biz orada da olmadığımız için üstündeki çizgi bizi zorluyor zaten. Oraya çıktın ama bir üstü daha var. Kendin için istediğini kendin için istemiyorsun. Allah'ım bana değil kardeşime diyorsun. Allah'ım beni kullan ama kardeşimin saadeti için bir şeyler yapmamı sağla diye bu manada gayret içerisinde oluyorsun. İşte bu isar eğer bu olursa insan insan arasındaki bağın ve münasebetin ne kadar farklı bir biçimde işleyebileceğini düşünebiliyorsunuz değil mi? Şu anda yaşadığımız şu toplum şu zemin menfaat üzerine yürüyor. Her şey menfaat üzerine. Menfaatin olduğu bir yerde biz isardan bahsedemeyiz. Isar menfaatin düşmanıdır. Orada eğer isar varsa ben öleyim sen yaşa kardeşim demek için vardır. Eğer isar varsa her türlü şeyinden vazgeçip kardeşinin mutluluğu ve saadeti için bir şeyleri feda etme adına bazı sorumluluklar vardır. Anlayamadığımız için anlayamıyoruz işte ashab-ı kiram efendilerimizin o isar konusundaki fedakarlıklarını. Bir insan... Nasıl 30 sene, 40 sene doğduğu, büyüdüğü, peygamberle yaşadığı, peygamberin kabrinin bulunduğu bir şehri terk eder ve bir daha o şehre dönemez. İsar olmazsa eğer anlaşılabilecek bir şey midir bu? Ne yaptılar onlar? İşte bu ruhu donandılar. Hukukul ibadı İsar'ın üzerine bina ettiler. Ve kendileri kendi meşru olan helal dairede olan bazı şeylerinden bile vazgeçtiler. Kardeşlerimizin saadeti için terk edelim dediler ve terk ettiler. Hukukul ibadın İsa'nın üzerine bina edilmesi bundan. Dördüncüsü neydi? Hukukul eşya. O ne üzerine bina ediliyor? İkram. Ne demek ikram? Ne verdiyse Rabbimiz verdi. Ve hepsi onun ikramı hiçbir şeyin biz sahibi değiliz emanetçisiyiz kendimizi hiçbir zaman sahip göremeyiz. Sahip göremediğimiz için emanet edileni emanet edenin yoluna harcama adına gayret içerisinde oluruz. Emanete ihaneti nifakın en önemli vesilesi gördüğümüz için bu konuda hassasiyet içerisinde oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu dört tane hukuk, dört tane kavram aklınızda dursun. Gelin peygamber dünyasından bir karşılığını görelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işin nasıl olması gerektiği konusunda bize bir şeyler söylesin. Hukukullah peygamberin Rabbi ile olan münasebeti. Saatler lazım bunu anlatabilmek için kolay bir şey değil. Allah'la onun seçtiği elçisi arasındaki bağ bambaşka bir bağ. Beşeri içerisinden de o bağı yakalama imkanını elde eden sadece ve sadece peygamberler ve bu işin zirvesi de Hatemen Nebi'in olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Çok şey söylenir bu konuda emin olun. Ben iman derslerinde bir miktarını söyledim. Bir dahaki ders tevhid başlığında bir miktarını daha söyleyeceğim. Sonra imkan oldukça konular geldikçe bu konuda bazı şeyleri de sizlerle yine paylaşmak arzusundayım. Onların hepsi bir tarafa. Şimdi burada sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Şura suresinin 11. ayeti. Bu konuda bize. Çok önemli bir şeyler söylüyor. Mahlukun kesretine, Halık'ın ise vahdetine dikkat çekiyor. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu süretle çoğalmanızı sağlamıştır. Buraya kadar olan bölüm, Mahlukatın kesretidir. Yani yarattıklarının çokluğuna bir vurgudur. Sonra onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Bu son cümle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile kurduğu münasebet çerçevesinde anahtar bir ayettir. Anahtar bir ilahi mesajdır. Ne diyor burada Rabbimiz? ''Leyse ke mislihi şey'un ve huve's-semi'ul basir'' ''Hiçbir şey onun misli, dengi, benzeri, menendi değildir. Mutlak manada gören odur, bilen odur.'' Burada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Rabbi ile kurduğu bağda, bu ayet üzerinden meselenin anlaşılması aslında o bile miraca çıkmış birisi olarak. Sıdretül münteha ki beşerin varacağı en son sınır orası oraya varan birisi olarak. Bu ayetin özellikle bu bölümünün üzerinden Rabbi ile bir bağ kurmaya çalışıyorsa burada aslında hukukullahı anlarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda çok önemli ipuçları var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl anlıyordu biliyor musunuz? La uhsi sena'en aleyk kema esneyte ala nefsik. Allah'ım ben seni hakkıyla sena edemem. Seni asla hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övüyorsan, nasıl sena ediyorsan aynen öylesin. İşte bir tarafta Şura suresindeki o ayet, bir tarafta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu itirafı. Hukukullah dediğimiz Allah insan arasındaki hukuku belirleyen en önemli iki anahtar. Biri ayet, biri hadis olarak karşımızda duruyor. Nedir buradaki önemli mesaj? Bahsettiğiniz varlık, vacibul vücut olan Cenab-ı Hak onu idrak edemezsiniz. İdrak ettim diyen idrak etmediğinin en önemli itirafını yapmış olur. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile ben idrakten acizim diyorsa hepimizin herkesin her inananın bunu söylemesi gerekir. Ve Rabbi ile kurduğu bu münasebeti bu çerçeveden yürütmeli ve bunun üzerine bina etmesi gerekir. Bu kadarla iktifa edeyim gerisini iman derslerine havale edeyim bir daha döneceğim bu konuya. Hukukun nefs bu konuda yani insanın nefsiyle kurduğu bağ üzerinden aleyhissalatü vesselam efendimizin üzerine baksak onun hayatının üzerinden çok temel bir mesaj alırız. Bukhari'ye giren bir hadis ki ben başka vesilelerle bunu anlattım size. Ben... Senin üzerinde Rabbinin bir hakkı var, nefsinin bir hakkı var, ehlinin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Kime diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu? Abdullah İbni Amr gibi bazı sahabi efendilerimize. Ne yapıyorlar bunlar? Bedenlerini Allah'ın kendilerine emanet ettiği bu bedeni, biraz fazlaca ibadette kullanıyorlar dikkat buyurun başka bir yerde değil nerede geceleri biraz daha fazlaca namazda gündüzleri biraz daha fazlaca oruçta biraz daha fazlaca ibadetle taatle meşgul oldukları bir zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları çağırıyor ve onlara bunu söylüyor diyor ki sakın böyle yapmayın ben sizin için güzel bir örnek değil miyim sizin Bedeninizin üzerinde bir hakkı var bedeninizin, Allah'ın da bir hakkı var, peygamberin de bir hakkı var, ehlinizin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını verin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü söyleyen biri olarak sözün gereğini de yerine getirme noktasında en güzel örnekliği ortaya koyan birisi olarak karşımızda duruyor. Aksatmış mıdır mesela Efendimiz? Bu kadar işinin arasında bu bağları koruma noktasındaki herhangi bir mükellefiyetini asla bakın hayatına görüyoruz da okuyoruz da neler neler görüyoruz bütün bu hususlar çerçevesinde Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın hakların sorumluluklarını yerine getirme noktasındaki hassasiyetleri gerçekten çok farklı bir noktada üzerimiz önümüzde duruyor. Gelelim asıl meseleye asıl arızaları yaşadığımız konuya nedir hukukul ibad kullarla aramızdaki hukuk şimdi biz bu meseleleri konuşmaya başlayınca şöyle bir itiraz yükseliyor karşılardan hocam iyi hoş ben çok iyi bir Müslüman olmak istiyorum da e benim etrafımdakiler bırakmıyor ki Allah bana bir baba vermiş onun yüzünden yapamıyorum. Allah bana bir eş vermiş bir eşi müsallat etmiş onun yüzünden yapamıyorum. Gelindir konuşturuyorsun kaynanaya fatura keser. Damattır kaynataya keser. Komşudur komşuya keser. Herkes faturayı birilerine keserek bu konuda bahaneler üzerinden sorumluluklarını üzerlerinden atmak istiyor. Ancak hukukul ibadın kulların arasındaki hukukun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki karşılığına baktığımız zaman hiçbir bahanemizin geçerli bir sebebe dayanmadığını görür ve bunu itiraf etmek zorunda kalırız. 23 yıllık Hazreti Peygamber'in hayatına bu nazarla bir bakın. Allah aşkına bir bağı koparmış mıdır Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yok böyle bir örneği yok. Akrabaları içerisinde küfürde olanlarla bile bağı devam ettirme konusunda peygamberin hassasiyet içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bağı koparan taraf peygamberimiz değil karşıdakiler Efendimiz aleyhissalatü vesselam küfür içerisinde olan Amcası, amca çocukları, halaları, onların çocukları bunlarla bağı bile her zaman koruma noktasında en ileri düzeyde bir hassasiyet içerisindedir. Nice bedeviler, nice bedeviler anlatmaya kalksak onlarca örnek anlatırız. Gelip ne bedevilikler yaptılar peygamberimizin karşısında. Şöyle bir söz var mı mesela siyerin içerisinde? Şu adamı götürün. Bir daha da benim karşıma çıkarmayın. Ben bu adamla bir daha karşılaşmak istemiyorum demiş midir sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi yok. Bu örnekleri şu misalleri çoğaltın ve bu çerçeveden bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına yok. Bu konuda dediğim gibi çok şey söylenir ama ben bedevilerin en bedevisinden örnek vermek istiyorum. Bedevilerin bedevisi bundan daha bedevisi yok. Şimdi bedevi kavramının iki anlamı var. İyi bilelim ki bazen aklımıza başka şeyler gelmesin. Bir bedevilik şu köylü bu anlamda badiyede yaşar, saftır, temizdir, güzel hallidir ama şehir kurallarını bilmez. Böyle bir bedevilik var bu bedevilik kınanmaz ama bir de bedevilik var köylülük zihniyetidir. Şehrin göbeğinde yaşar. Şehirde yaşar, şehirli olduğunu söyler, şehirde olduğu için ona buna hava atar ama köylülüğün en âlâsı onun üstündedir. İkisinin de örneği var Kur'an'da ikisine de Bedeviler adına bu manada ayetlerde işaretler var. Benim burada kullandığım Bedevilik ikinci anlamda yani kendi şehirde yaşamasına rağmen zihniyet itibariyle Bedevi olanları kastediyorum onlardan bir örnek vereceğim size bu zatın adı Uyeyne İbni Hısın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu zattan öyle çekti öyle çekti öyle çekti ki yani ne kadarını ben size anlatabilirim bilmiyorum ama biraz araştırın neler çektiklerini göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı defaatle üzmüş, defaatle toplum içerisinde küçük düşürmüş, defaatle alay etmiş, defaatle hakaret etmiş, defaatle olmaması gereken sözler söylemiş, olmaması gereken işler yapmıştır ama bu kadar işinin karşısında bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yahu şu adamı alın benim karşımdan bir daha da getirmeyin dememiştir niye biz bunları duymak istemiyoruz niye biz sünnet deyince işimize gelmiyor bunları konuşmak sünnet bu alın size sünnet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı işlerden bir iş bu zat yıllar yılı İslam'a düşman hicretin beşinci yılına kadar düşmanlıkta zirve beşinci yıl Hendekler kazıldığı zaman ahsap ordusu Müslümanların karşısına çıktığı zaman Feraze kabilesinin lideridir Uyayne İbni Hıs'ın. Kendi adamlarıyla beraber o ahsap ordusunun içerisinde yer alır ve Müslümanlara karşı o ordu içerisinde inanılmaz işler çevirir. O gün yaptığı işleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam sezince şöyle bir adım atmak ister Efendimiz der ki bir ittifak, bir anlaşma kuralım. En azından Medine mahsullerinin bir miktarını bunlara verelim. Bunlar ve Gatafanlara Ahsap ordusunun içerisinden çekilsinler ki Müslümanlar bu manada şu kuşatmadan kurtulsun. Bunun üzerine de çağırır Uyayni İbni Hısnı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla konuşur. Der ki sana Medine mahsullerinin üçte birini vereyim, çek git. Hayırdır? Yarısını vermezsen gitmemdir ve o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hakaretvari bazı cümleler kullanır. O anda o yiğitler Sad bin Ubade, Sad bin Muaz, Ubade İbni Samit o yiğitler kalkarlar ayağı ve şunu derler. Ya Resulallah sen bu adamlarla niye konuşuyorsun? Biz bunları adam bile saymayız. Bunlara biz cahiliye döneminde bile Medine mahsullerinden mahsul vermiyorduk. Şimdi Allah bizi İslam'la aziz kılmış. Böyle bir halde mi biz onlara pay vereceğiz? Bıraktır ve o anlaşmanın yapılmaması noktasında Efendimiz'i ikna ederler. Mübüvvetin kaç yılında bakın. Hicretin 5. yılından bahsediyorum. nübüvetin süresine saydığımız zaman 18 yıl deriz. 18. yılındaki hali böyle. Bir yıl sonra yine aynı. Hayber fethediliyor yine aynı. Hayber'in arkasından Uyeyne İbni Kısım bakıyor ki İslam'ın sesi ve sedası o gün o toprakların tamamına yayılacak. Artık yavaş yavaş bir yer bulayım da Müslüman olma adına bir imkan olsun yani Müslüman görüneyim Müslüman görüneyim de ganimetten pay kapayım bu noktada bir hassasiyet içerisine girer. Ama Hendek'ten sonra tutar Hazreti Ebu Zer'in başında olduğu ganimetlere ait olan develere bir baskın yapar 20 tane deveyi alır Hazreti Ebu Zer'in oğlunu öldürür karısını da esir alır ve gider. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun arkasına bir seriye gönderir. Ebu, Zer, Ebu Zerifari'nin esir alınan hanımı onların elinden kurtulur. Bir miktarda develer alınmış olur. Böyle de bir işin altında imzası var dikkat buyurun. Mekke'nin fethinin arkasındandır ve fethin arkasından artık İslam'ın sesinin coğrafyaya duyurulacağı noktasında bir kanaat belirince gelir Müslüman olduğunu itiraf eder. Efendimizin huzurunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insan sarrafıdır. Onun kumaş kalitesini bilmez mi? Bilir ama Efendimizin başka bir derdi var. O derdine de şimdi dikkat çekeceğim. Arkasından Taif ve Huni'nin seferine katılır oh, o insan. Huneyn'de ciddi bir ganimet elde edilir. Katıldığı ilk seferdir ganimetten payını alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimetleri pay ettikten sonra Hevazin kabilesinin isteği üzerine der ki bakın gelip Müslüman oldular hadi aldığınız ganimetleri geri verin. Ashabın büyük bir kısmı aldığı ganimetleri geri verir. Bu vermez. Yanında yaşlı bir hanım vardır onun ganimetine düşen pay Yakınları geliyor hanımı istiyor Uye yine İbni Kısım vermiyor. Efendimiz gadaplanıyor ama bir şey demiyor. Israr ediyor. Adeta ricacılar gönderiyor. Dikkat buyurun 8. yıldan bahsediyorum. Yani ve vesselam Efendimiz şunun kafasını uçurun elindekini de alın desek kim efendimize hesap sorabilir? Ama başka bir derdi var sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun derdini anlamadığımız için bugün bu haldeyiz. Mesela bazen ben duyuyorum, Müslümanlardan duyuyorum, koca koca adamlardan duyuyorum, kahroluyorum. Diyorlar ki Allah cehennemi boşuna mı yaratmış? Ne düşmüşsünüz insanların peşine? Bırakın bazıları da cehenneme gitsin. Aklı başında bir insanın söyleyeceği bir söz müdür Allah aşkına bu? Ne demek bırakın da cehenneme gitsin? Evet Allah'ın kulları biz Allah'tan merhametli değiliz. Ama biz insanları cennete taşımakla mükellefiz. Hidayet Allah'ın elindedir ister verir ister vermez. Ama biz bir ömür bu tebliğ aşkıyla yanmak zorundayız. Bir insanı daha kazanma adına gayret içerisinde olmak durumdayız. İman ettiğimiz peygamberimizin Uyeyne İbni Hıs'ın ve ona inanan adamlarının üzerinden aslında çektiği o ızdırabın altında yatan da böyle bir şey işte. Böyle bir şey o Huneyn'de vermiyor. Ricacılar gönderiliyor, aracılar gönderiliyor. Neyse en sonunda ikna ediliyor. O yaşlı kadın elinden alınıyor. Aradan bir müddet geçiyor. Geliyor Medine'ye. Güya Müslüman olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine izin alarak girin ayeti de nazil olmuş. Şöyle bir tavır var Uyeyne İbn Hısım'da. Ben Mudarlıların evine girerken izin mi alacağım? Mudar peygamberimizin kabilesi. Hop içeriye giriyor kapıya vurmadan. Kaç kez, kaç kez böyle yapmasına rağmen sahabe kızıyor. O zatı peygamberin evinin önünden uzaklaştırmak istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor. Yine bir gün böyle dalıyor eve. Evde Ayşe annemiz. Ev kıyafetleriyle rahat rahat oturuyor. O girince Ayşe kaçıyor. Bir anda şöyle bir bedevilik yapıyor mu orada? Ya Resulallah bu gonca senin mi? Onu bana ver ben sana daha iyisini vereyim. Bir sinirleniyor Ayşe anamız. Şöyle bir şey söylüyor. Ya Resulallah bu adamın bu sözüne tahammül edilir mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sıkmıştır yumruğunu. Yüzü kıpkırmızıdır ama sözü şudur. Bırak o ahmak adamı. O adam ahmak, ahmakın teki. Peki niçin tahammül ediyorsun ya Resulallah? Ona inanan insanlar var. Eğer ona ceza verirsek ona inanan insanları kaybederiz ya Ayşe. Bu nasıl bir yürektir Allah aşkına? Bilmem anlıyor musunuz meseleyi? Bu bambaşka bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bu kadar insan derdi çekmişse bize ne oluyor ki en ufak şeyde havluyu atıyoruz, bağları koparıyoruz tamam oldu bitti deyip sırtımızı dönüp gidiyoruz. Böyle bir örneklik var karşımızda insan derdi çekmeyene kadar Allah o kulların hidayet adına vesilesini sizin bizim elimizle vermeyecek. Dert çekeceksiniz, hakarete uğrayacaksınız, alaya alınacaksınız, farklı farklı muamelelerle karşı karşıya kalacaksınız. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki bu örnekliğini tam anlamıyla anlıyorsanız. Uyayne İbni Kısım böyle bir adam. Daha da ötesi de var ama bilmem anlatayım mı size. Mesela Müslümanlarla şöyle alay ediyor. Siz diyor gündüz oruç tutuyorsunuz ben gece tutarım. Gündüz tutup niye kendimizi sıkıntıya koyayım ben gece yatarak orucumu tutarım. Bu geliyor bu sözler peygamberimize ve o gün halifelere. Ama hiçbiri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda bir şey yapmadığı için o adama bir şey yapmıyorlar. Ne için? Ona inanan o kabilenin fertlerini onun taassubundan dolayı kaybetmemek için. Tahammül edelim iman adına onları kazanalım diye. Ve gerçekten de Feraza kabilesi sonradan iyi Müslüman olanlar var içlerinde. Ama belki de o gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona böyle bir ceza verseydi, farklı bir biçimde onu cezalandırsaydı o kabile mensupları belki de iman etmeyeceklerdi. Ama Efendimiz dert çekti, yanan yüreğine kor bastı, o insanın derdini çekerek diğerlerini kazandı hukukul ibad meselesinde almamız gereken çok önemli mesajlar var buradan inşallah sizler de bizler de alıyoruzdur. Gelin hukukul eşyaya yani eşyayla varlıkla olan hukuka Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda da çok önemli örneklikleri var. İkram üzerinden yürümesi gerektiğini söyledim. Bir kere Efendimiz şunu çok iyi biliyor ve bize de söylüyor. Varlık aleminde canlı cansız varlığı diye bir ayrım yok söz konusu değil. Varlığın içerisinde cansız varlık diye bir şey yok. Ya ne var? Şuurlu varlık var, şuursuz varlık var. Her şeyin bir canı var. Öyleyse her şey ikram edilen o makamın emaneti gibi anlaşılmalı ve ona göre muameleye tabi tutulmalı. İbn Saad'ın Tabakatının birinci cildi biliyorsunuz Türkiye'de tercüme edilmiş, oradan da bakabilirsiniz. Son bir bölümü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı eşyalarla alakalıdır. O eşyaların orada olması sadece Efendimizin dünyasında yer almasından dolayı değildir. Kullandığı elbise, kullandığı kılıç, kalkan, kullandığı bazı Ev içinde, içindeki alet edevat. Niye bunlar sayılır? Dikkatle okuyun. O eşyalarla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arasında bir bağ var. Elbisesini seven bir peygamber. Var mı böyle bir şey? Giydiği elbiseyle konuşuyor. Elbiseyi dua ederek giyiyor. Ve o elbisenin ikram olduğunu söyleyerek Allah'ın bir emaneti olarak üstünde taşıyor. Kendisine vefa gösteren. Yıllarca üzerine çıktığı minber olarak kullandığı kütük. Biz o kütüğün meselesini sadece işin bir boyutuyla ele alıyoruz. Bir mucize olarak anlatıyoruz ve işi bitiriyoruz. O değil. Ya sonrası Efendimizin o kütüğe, o ağaç parçasına bir canlı olarak muamele etmesini nasıl anlayacaksınız Allah aşkına? Eşşayla münasebeti böyle Efendimizin. Uhud kaybedilmiş. İnsanlar faturayı Uhud'a kesmişler. Uhud diyormuşlar uğursuz bir mekan onun için böyle oldu şöyle oldu. Ne demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Uhud bir dağdır. Biz onu severiz o da bizi sever. Cennet dağlarından bir dağdır Uhud. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir dağla münasebeti böyle. Hazreti İbrahim'in oğlunun vefatı, vefatı üzerine Uhud'la yaptığı o konuşmayı biliyorsunuz. Ey Uhud bugün... Bana inen hüzün sana inseydi vallahi sen bile paramparça olurdun. Ben İbrahim'in firakıyla yüreğim yanıyor diyerek Uhud'u o gün acısına sırdaş kılmıştı. Yağmur yağıyor Medine'ye yaptınız mı böyle bir şey bilmiyorum. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapıyor. Açıyor cübbesini yağmurun üstüne yağmur cübbeye düşüyor. Merak ediyorlar ya Resulallah ne yapıyorsun? Cevap şu onun ahdi benimkinden daha taze. O semadan Allah'la yaptığı bir ahitleşme üzerine iniyor. Onun için onun ahdi benimkinden daha taze olduğu için halim böyle. Her eşyasına karşı hali böyle. Böyle bir varlık tasavvuru var sallallahu aleyhi ve sellemin. Böyle olduğu zaman eşyada israf adına bir şey olabilir mi hayatında? Eşyaya karşı haşa o yapmaz da anlamamız için o kavramı söyleyeyim nankörlük yapılabilir mi? Orada o şükrü eda edilmesi gerektiği konusundaki sorumluluk unutulabilir mi? Bu konuda da bir örnek vereyim de sözlerimi toparlayayım. Efendimizin devesini biliyorsunuz adı neydi? Kusva ya da Kasva iki tane okunuşu var ben Kusva'yı tercih ediyorum. El ya da El Edba. Şeklinde isimleri de var. Bu deveyi aslında Hazreti Ebu Bekir hicret yolunda kendisi için satın almış. Kendisi iki tane deve almış ikisinden biri budur. 400 yüz dirheme Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret yolunu söylediği zaman o yolculuğa beraberce çıkacaklarını söylediğinde develeri göstermiş. Efendimiz kusvayı almış. Ya Resulallah hediyem olsun diyen Ebu Bekir'e hayır demiş borcum olsun. Varınca Medine'ye öderim diyerek ve gerçekten de varınca bir müddet sonra o 400 dirhem ödenmiştir. Hicret yolunun o güzel yoldaşı Kusva varıyor biliyorsunuz Kuba köyüne. Sonra Neccaroğulları mahallesine gidiyor orayı da biliyorsunuz. Hani herkes yolunu çeviriyor devenin evine davet etmek istiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Devemin önünü açın o memurdur nereye gideceğini bilir diyor. Gidiyor deve Sehel ile Süheyl isimli iki yetimin arazisinin üstüne oturuyor. Oradan kalkıyor arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin evinin önüne oturuyor. Efendimiz ilk oturulan yer mescidimin yeri ikinci oturduğu yer ise konaklayacağımız ev diyor. Kusva o günden sonra da Müslümanların dünyasında farklı bir yeri var. Ama Kusva'nın şöyle de bir özelliği var şimşek gibi hızlı. Öyle ki müthiş bir enerjisi var. Ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yere özel bir haber gönderse Kusvayı veriyor o haberciye o elçiye benim devemle git benim devem hızlı gider seni çabuk kavuşturur diye o devesiyle gönderir. Mesela Bedir'den çıktılar Bedir'in müjdesi Medine'ye gelsin diye Zeyd bin Harise'yi gönderecek Efendimiz. Hemen kusvayı veriyor Zeyd bin Harise'ye Zeyd diyor kusvayla git ve müjdeyi Medine'ye ulaştır o da kusvaya biner müjdeyi getirir ulaştırır. Böyle bir özelliği olduğu için o günler olan bir kültür. Deve yarışları oluyor Medine'de ve o yarışlara da Kusva'da katılıyor. Ne zaman katılsa Kusva birincidir. Ne zaman katılsa Kusva birincidir. Böyle olunca da Müslümanların Kusva'ya olan ilgisi biraz daha farklıdır. Ama Cenab-ı Hak o ilk nesli terbiye edecek ya Kusva bir gün bir yarışmada yeniliyor. Yenilince iki zümre başlıyor konuşmaya. O iki zümreden bir tanesi şu münafıklar diyor ki ne biçim peygamber devesi ki yarışmada yenildi. Tutuyor böyle bir söz söylüyorlar ve bunun üzerinden bir propaganda başlatıyorlar. Yeni Müslüman olmuş bazıları da diyor ki niye yenilsin? Peygamberin devesi kusva her yarışmada birinci olan bu deve niye yenilsin diye. İçten içe kusvaya bir kırgınlık besliyorlar. Yenilmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselama doğru geliyor kusva. Efendimiz aleyhissalatü vesselam günlerdir görmediği bir dostu karşısından gelir gibi şöyle ellerini açmış bevesini karşılıyor. Devesine sarılıyor onu okşarken Efendimizin söylediği söz şu. Yücelten de alçaltan da Allah'tır. Bugün kazandıran yarın kaybettirebilir. Kazanınca iyi de kaybedince mi kötü? Söze bakın Allah aşkına. Bu nasıl bir varlık anlayışı zemininde de bir tevhid anlayışı. Nasıl bir Allah inancı ve o inancın şekillendirdiği Eşyayla münasebet açısından oluşan bir ortam, bir zemin. İnanın üzerinde saatlerce konuşmamız lazım bunların. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşyayla da böyle bir münasebet kuruyor. Benim aziz kardeşlerim yoruldunuz mu? Vallahi ben yoruldum. Bir haftadır konuşuyorum ses gitmiş zaten yarın da konuşmaya devam edeceğim. Ama sonuna geldim birkaç şeyi daha söyleyip bitireceğim birlikte yaşama hukukunun insanla alakalı olan bölümünü konuştuğumuz zaman hepimizin 5 tane azı olması lazım. Ben emanet edeyim altını siz doldurun. Çok da böyle aklınızda rahat tutabileceğiniz 5 tane kelime, 5 tane kavram vereceğim. 5s birlikte yaşama noktasında ihtiyaç duyduğumuz 5s. Ne bunlar? Sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sebat. Beş tane S'ye ihtiyacımız var. Neymiş birincisi? Sevgi. Sevgi olmazsa olmuyor. Zeminde olmalı. Allah bile bizimle bağ kurarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek kurdu. Yani bizimle Rahman ve Rahim isimlerinin Bölgesinde bir bağ kurdu. Seveceksin. Seveceksin insanı. İnsanla insanın fiillerini birbirinden ayıracaksın. Fiillerine düşman olabilirsin. Günaha düşman ol. Günahtan tiskin. inkardan miden bulansın. Küfrü konuştuğun zaman şöyle tir tir titreme tutsun seni. Ama günahkara şefkat göster. O günahkar. Bugün yanlış yapmış sürçmüş yarın düzelecek düşene bir tekmede sen vurursan ne olur el uzatacaksın sevgi düzleminde İkincisi neydi saygı göstereceksin bizim muhatabımız kim insan insan ise eğer ihtirama layıktır mesajımız mükemmel muhatabımız muhterem demiştik Muhataplarımız her türlü ikrama her türlü saygıya layıklar kim olursa olsun sen bunu yapmazsan eğer o insanı kazanamazsın saygı adına bir şeyin olacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada hayatındaki örneklik bizim hayatlarımıza da taşınmak zorunda üçüncüsü sadakat nedir sadakat? Ebu Bekir'ce bir kavmeti kuşanmaktır. Yalana, dolana, mübalağaya, adaletsizliğe, zulme kapıyı kapatmaktır. Müslümanın imandan aldığı güçle karşısındaki insanlarla sadakat üzerinden bir düzlemde hareket etmesidir. Düşmanın olabilir, aranda kan davası da olabilir... Yine de yalana tenezül etmeme sorumluluğun var demektir aslında sadakat. Düşmanımsa her türlü araç meşru. Ben şimdi onu karalayalım, yerden yere vurayım, yalan doğru fark etmez, haberleri dizeyim, iftira atayım, yeter ki onun ayağını kaydırayım. Dersene yer, sen sadakat meselesini anlamamışsın demek. Dolayısıyla burada bu ilişkinin hukukunu oluşabilmesi için. Üçüncüsü sadakat dördüncüsü ney samimiyet şart Allah adına olacak samimi olacak gösteriş riya ucub olmayacak Allah adına ve Allah namına olacak yürekten olacak ki yüreğe bir şekliyle ulaşsın. Beşincisi ney zor bunların hepsi çok zor buradan konuşulduğu kadar kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama beşincisi ney? Sebat. Sebat, sabır, azığın olacak. Rabbim bunları hayatlarına taşıyanlardan bizleri etsin. Ellerimizi bırakmasın. Bize rahmetiyle muamelede bulunsun. Onun bunun hakkıyla bizi huzuruna almasın. Ne hakları gasp ederek, ne hakları ulaştırmayarak, ne hakları ihmal ederek, ne de hakları kendi hakkımız olmamasına rağmen hakkımıza geçirerek bizi huzuruna almasın. Bizi bu manada hassasiyet üzere kılsın ve inşallah bu konuda sahabenin örnekliğini şu çağda temsil etme adına bize güç ve kuvvet versin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.